Günaydın. Günün ilk haberi geçtiğimiz hafta duyurduğumuz Adalete Fener Yak kampanyası ile ilgili. Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri için adil yargılanma hakkı talebiyle geçen hafta başlatılan kampanya kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve toplanan imzalar 300 bini geçti. Kampanyayı kısaca yeniden bir hatırlayalım. Başlatanlar Adalete Fener Yak adı altında bir araya gelmiş Fenerbahçe taraftarları, kampanyalarıyla taleplerini duyurmak istedikleri kurum ise Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı. Adalete Fener Yak kampanyasını başlatanlar bundan 3 yıl önce Türk futbolunun kalbine bir hançer saplandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerine yönelik şike iddialarına ilişkin bir operasyon başlatıldı. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde temel hukuk prensiplerine aykırı bir tutum sergilendi. Bu yetmezmiş gibi özel hayatın gizliliği ve masumiyet karinesi ihlal edildi ve daha ilk günden kamu algısında Fenerbahçe yöneticileri haksız yere yargılaması dahi başlamadan suç ilan edildi diyerek camialarının içine düştüğü durumda.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 Kampanyacılar taleplerini sözde şike davasında olduğu gibi diğer davalarda da birçok hukuksuzluğa imza atan özel yetkili mahkemelerin kapatılmasına rağmen verdikleri kararların hala uygulamada olması sizce de yanlış değil mi sorusuyla dile getiriyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün binlerin yürüyüşünde yüksek sesle haykıran binlerce kadın çocuk genç yaşlı herkesin vicdanında aklandığına dikkat çeken kampanyacılar bir ayrıcalık beklemeksizin. Tek bir gün kaybetmeksizin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerinin yeniden adice yargılanması taleplerini bir kez daha dile getirip son söz olarak da bu hukuki mücadelenin artık halkın mücadelesi olduğunun altını çiziyor. Türkiye ve Fenerbahçe için adalet istediklerini söylüyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye changeorg change.org.taksim.adaletefeneryak adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum change.org.taksim.adaletefeneryak adresinden ulaşabilirsiniz adresinden Bu kampanyaya ulaşmanız mümkün ve devam edelim bir diğer kampanya haberimizde daha önce duyurduğumuz 1 Ocak 2014 tarihinde başlatılmış bir kampanya vardı yerel seçimler yaklaşırken İstanbul'un yönetim anlayışının iyileştirilmesini talep eden bu kampanyayı yeniden duyuralım bakalım. Başlatıldığı tarihten bu yana 3 aydan az bir zaman geçmiş ama 15 bin destekçiyi de aşmış durumda bu kampanya. İstanbul hepimizin girişiminin başlattığı kampanya İstanbul'u yönetmeye aday olanları hedef alıyor ve İstanbullulardan da bu konuda destek bekliyor. Hangi partiden olursa olsun. İstanbul yönetiminde olmak isteyen adayların kente sahip çıkmasını talep eden bu girişim İstanbul Sözleşmesi'ni imzayı açarak hem kentlinin kentliye söz vermesini hem de adayların bu sözleşmeyi imzalayarak seçilmeleri durumunda bu sözleşmeye uygun bir belediyecilik anlayışı ortaya koymalarını istiyor. İstanbul Sözleşmesi ortaya koyduğu yeni yaklaşımla mahalleyi, ilçeyi, kenti istediği gibi yönetmeyi ve kullanma hakkını elinde tuttuğunu düşünen yerel ve merkezi yöneticilere artık son diyor. Girişim bu kampanyayla amacına ulaşırsa yerel seçimlerde her partiden adayın bu anlayışı benimsemesi için çaba göstereceğini ve seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmasını takip edeceklerini de kampanyanın amacının kapsamına almış. Girişim değişik kesimlerin 6 ay boyunca üzerinde çalıştığı İstanbul sözleşmesini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 katılmasının temel hakkı ve sorumluluğu olduğunu söylüyorlar. Ve yerel yönetimlerin herhangi bir ayrım yapmaksızın bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratması gerektiğini dile getirmişler. İstanbul hepimizin hareketi her mahallenin yerinden yönetilmesi gerektiğini şehir bütçesinin İstanbulluların katılımıyla şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyor. İstanbul'un bir dünya mirası olduğunu, bütün güzellik ve zenginliklerinin İstanbul'a ait olduğunu, bütün insanlığa da ait olduğunu. Bu sorumlulukla yönetilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun gibi birçok saptama yapmış. Tabii bütün detayları bulmak istiyorsanız change.org/istanbul Taksim İstanbul, hepimizin adresine girerek bunlara bakabilirsiniz. Bütün önerileri burada madde madde okuma şansına sahipsiniz. Bakalım vatandaş artık belediyeden ve belediyecilik anlayışından ne talep ediyor? Sırada bugün sizlere duyuracağımız son kampanya haberi ise 19 Mayıs günü hapse girmek üzere olan ikiz bebekler Özgür ve Lorin ve onların annesiyle ilgili. Kampanyayı sizlere daha önce de duyurmuştuk. Gündemle beraber kampanyalar olarak ilginin değiştiğini de görüyoruz. Özgür ve Lorin kampanyasında toplanan imzalar bir ayda 30 bini aşmış. Kampanya bu hafta yeniden hareketlenmeye ve sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Biz de kampanyayı sizlere hatırlatalım dedik. Anne Mülkiye Demir Kılınç isminin ikiz bebekleriyle hapse girecek bir anne olarak tanındığından bahsediyor ve kampanyayı başlatan hashtag Özgür ve Lorin girişimi talihsiz ve adaletsiz buldukları bu durumun detaylarını şu şekilde paylaşıyor. Mülkiye 2 iki aylık ikiz kardeşler Özgür ve Lorin'in annesi. Mülkiye'nin bebekleriyle beraber hapse girecek olmasına yol açan hikaye bir kitap evinde başlıyor. Mülkiye satış temsilcisi olarak çalıştığı kültür merkezinde müşterisinin istediği birkaç kitabı kendisine satıyor. Bu kitapçı çalıştığı için her zamanki gibi işini yapan Mülkiye'nin başına gelenleri anlatmaya şöyle devam ediyor kampanya başlatanlar. Her gün olduğu gibi işini yapan Mülkiye başına gelecekleri tahmin bile etmiyor. Kabus kitapları sattığı kişinin polis tarafından yakalanıp kaçakçılık ve terör örgütüne üyelikle suçlanmasıyla başlıyor. Mülkiye de sırf bu kişiye kitap satışı yaptığı için kaçakçılıkla suçlanıyor. Mülkiye nikahından bir gün önce gözaltına alınıyor. Bir yandan dava süreci sürerken bir yandan hayatını kurmaya çalışıyor. Mülkiye'nin bu yaşananlardan dolayı planlandığında geç de olsa evlendiğini ve hakkında iki sene bir ay ceza kararı çıktığında karnında iki bebeğiyle şaşkınlıkla kala kaldığını belirtiyor kampanya detayında. Cezanın İstanbul 16. Ceza Mahkemesi tarafından verildiği üstelik Yargıtay tarafından da onandığının altını çizip eğer bu aileye sahip çıkılmazsa Mülkiye Demir Kılınç'ın İki bebeğiyle 19 Mayıs'ta hapse gireceğini söylüyor. Mülkiye'nin bu konuda kendi ağzından paylaştığı düşünceleri de gene kampanya detayları arasında. Buna göre Mülkiye şöyle demiş. Dışarıda ikisine bakacak kimsem yok. O yüzden yanımda götürmem gerekecek. Nereye konacağımız belli değil. Bakırköy mü, Gebze Cezaevi mi? Bakırköy olsa daha iyi olacak. Kendimi o şekilde avutuyorum. Bebeklerin gelişim dönemi cezaevinde geçecek. Emekleyecek yerleri bile yok. İhtiyaçları olan mamayı bulabilir miyim, bulamaz mıyım? Onun kaygısı içindeyim diyor. Kampanya başlatıcılar mülkiyenin her şeyden önce bir anne olduğunu belirtiyor. Özgür ve Lorin isimli bebeklerin annesiz kalamayacağını veya hapiste büyümemesi gerektiğini savunuyor. Alternatif bir çözüm yolu bulunabileceğini, para cezası ya da cumhurbaşkanlığının af yetkisini kullanabileceği önerisini getiriyor ve bu konuda katılımcılardan daha fazla destek istiyor. Kampanya hakkında güncel bilgilere change.org.taksim.özgür ve Lorin adresinden ulaşabilirsiniz. Esen kalın.